hazret Peygamber'in Nazarı Zamanımızda bu mürşitlik işi de nereden çıktı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunlar yoktu diyen insanlara rastlıyoruz. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ashabını nazarla, sohbetle yetiştirdi. Sahabileri, Peygamber Efendimiz'i mümin olarak hayatlarından bir defa görmüş olsalar bile, hatta hiç konuşmamış bile bulunsalar, bu görüşmeleri ve bu hali hayatları boyunca korumuş olmaları onların sahabe olması için yeterliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bir nazarıyla, bir sohbetiyle en yüksek makama bir anda çıkarıyordu. Nefislerini derhal terbiye ediyordu. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri bu konuyla alakalı olarak anlatır. Sahabeden olamayan Veysel Karani Hazretleri ile sahabeden Vahşi radiyallahu anh hazretlerine misal gösterir. Veysel Karani hazretleri ibadetiyle meşhurdur. Peygamberimiz devrinde yaşamış ancak kendisini hiç görememiş. Deve güdermiş, develerini güderken de Allah-u Teala meleklerini vazifelendirir, o namaz kılarken develer kendiliğinden hiçbir yere dağılmadan otlarlarmış. Yüksek makamlara ulaşmış bir zat ama sahabi değil. Hazreti Vahşi radiyallahu anh ise, peygamberimizin amcası Hz. Hamza'yı şehit etmiş. Bu yüzden yaşadığı süre içinde peygamberimizin huzurunda onun gözü önünde durmasını bizzat peygamberimiz istememiş. Yüzünü benden gizle ey vahşi! buyurmuş. O da iman ettikten sonra hiç peygamberimizin gözüne gözükmemiş. Âlimler, ashab-ı kiramı kendi arasında sınıflandırırken bu zatı ilk sıralara koymamışlar. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri Her ikisini örnek veriyor. Yine de sahabenin en üstün olduğunu beyan ediyor. Çünkü Veysel Karani Hazretlerinin sahabi olması mümkün değil. Hayatında peygamberimizi hiç görmemiş. En edna sahabi ile onun arasında yerle göğün arasındakilerden daha fazla fark var. En küçük sahabinin makamına varabilmesi mümkün değil.